cuma adlı adamlar hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Mara katkılarından dolayı kroz kalemlerine teşekkür ederiz Merhaba Lil, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugünkü programda pek çok defalar sözünü ettiğimiz Haydager ve modernitenin karşısındaki tavrı Haydager'in. Aslında Haydager'in bir teknoloji eleştirisini solda kabul gördüğünü belirtmiştik geçmiş programlarımızda. En büyük destekçisi de galiba Herbert Marcuse'ydi. Evet. Ama sol Haydagerciler var gerçekten. Şimdi buradaki, senin de elinde tuttuğun o kitapta Zimmermann o çok kalın kitabında, hacimli kitabında farklı bir açıdan yaklaşıyor. Heidegger'in reaksiyonel politik duruşuyla, e, nasyonel sosyalizme, sosyalizme verdiği destek ile moderniteye karşı yaptığı eleştiri tepkisi arasındaki bir bağ görüyor. Bu az önce söylediğimiz o teknoloji eleştirisine soldan yaklaşan ve kabul edenlerden çok farklı bir e, Denilmiştir ki Heidegger çok önemli bir, bir düşünür hakikaten. Karmaşık, çetin, anlaşılması zor, insanı zor yoran bir düşünür. Ve böylesi bir düşünürün faşizmle, nasyonel sosyalizmle ilişkisini çok kabul etmek kolay değil. Yani insan kabul edemiyor bu kadar büyük bir düşünürün, derin bir düşünürün. Bunun bir kaza olduğu söylenmiştir Heidegger'i çok sevenler. Çok geçici hayatında çok kısa bir döneme kapsadığını ve... ...nasyonel sözcüğüne verdiği destek ile... ...bir rektörlüğe seçiliş konuşması vardır. Çok politik bir konuşma olduğu... ...ama bu felsefesinde bunun pek izlerine... ...rastlanmadığı söylüyor. İşte gel tekrar ele alan... ...farklı bir açıdan ele alan Zimmermann... ...ben de aslında öyle zannediyordum. Yani onun... ...teknolojiye eleştirisinin... ...sol bir eleştiri olduğunu, radikal... ...sol bir eleştiriye destek olabileceğini... ...çıkış noktası olabileceğini görüyordum ama... ...yarı yolda ben de düşük kırıklığına uğradım diyor kitabında. Reaksiyoner olduğunu... ...ve diğer reaksiyoner düşünürlerle... ...nasyonel sosyalizme destek veren düşüncelerle aynı sözcükleri kullandığını gördüm onun. Dejenere olması, Alman ulusunun yeniden dirilmesi, nasyonel sosyalizmin buna yardımcı olması... ...bir führere ihtiyaç duyduğunu söylemesi, örtülü ya da açık ama bunları söylemiş... ...ve bunlar onun felsefesinde, modernite eleştirisinde çok belirgin bir yer edindiklerini söylüyor. Evet yani geçenlerde yanılmıyorsam... Gene e, Chomsky'nin bir yazısında da e, rastladım. O da e, Heidegger'in bile bile e, nazizmin <gülüyor> gelişine bile bile destek olduğunu e, hem sözleriyle hem de eylemleriyle de e, kabul etmemiz gerekir gibi bir şey söylüyordu. Yani. Evet. Bir de yani şöyle de var, kabul, destek vermiştir, kariyer beklentisi işte bir yerlere yerleşmek için istemiştir. Pek ona ihtiyacı yok, köklere itibariyle. Evet evet, sanki. düşünsel oluyor, yani bir çıkarcılık Modern değil. Moderniteyle bağdaşması pek mümkün değilmiş gibi geliyor. Yani Katolik eğitimi almış, Freiburg Katolik Üniversitesi'nde teoloji ile başlamış. Pastoral, kırsal hayatı çok seviyor. Şehirlerdeki, o, Freiburg'da... Teoloji eğitim aldığı yıllarda Katolik kilisesi şehirlere karşı bir yoz kültürün olduğu, günah merkezleri olduğuna dair bir propagandası var. Genç bir teoloji öğrencisini bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Babası, annesi, kiliseye çok bağlılar. Hep kırsal hayatı seviyor. Taşralı aslında biraz. Yani kara ormanlarda, kulübede yaşıyor. Yaşlılığında evet. da oraları seviyor şeyde şey mesela Zimelin, Weber'in şehirleri yüceltiğini şeyi. Yabancılarla iç içe oldukları yerler. Oraları pek sevmiyor aslında. İşte Zimerman'de Zimerman'da diyor ki. Bu tür eğilimler aslında çok şey başka düşünürlerde de vardır. Oswald Spengler'de de vardır, Batı'nın düşüşünde. Hans Juncker'de de vardır. Ama Heidegger sıradan bir düşünür değil. Yani Oswald Spengler etkili olmuştur ama... Büyük bir felsefeci midir? Şirsel aslında Batının çöküşü. Ama büyük bir felsefeci olarak anılmaz. Evet. Yani ve de işte o dekadansı eleştiren... Evet. Tipik bir... Sadece özü çok belirgin. Evet. Belirli. Mesela şeyi e, evet. evet Spengler. Ama Heidegger'de... karar vermek mümkün değil hakikaten. Yani teknoloji. E, e, Eleştirisi bir yer yer çok radikal. Zimmerman da öyle söylüyor. Beni de büyük yıllar yıllar yıllarımı aldı yani onun o bir reaksiyoner olduğunu anlamak diyor. Burada reaksiyoner nedir? Reaksiyoner diyoruz. Onu tanımlayalım istersen. Reaksiyoner bilinç. Yeniliklere, modernitenin getirdikleri karşı tepki, tepki duyan. Evet. Buna, bu tepki nasıl belleden? Cemaat yok olan cemaat duygusunun ardından e, ağıt yakan kişi birlik, topluluk, halk halkı birleştirecek bir öz arayan folk'u arayan. Evet onu geri getirmeye evet, çalışan. Atavistik atavistik, dönüş, evet. Atavistik olana dönüş. Atavistik. olana ataların başladıkları yere halkı bir bütün olarak birleştirecek bir öz ne yazık ki kimi zaman da bu ık dil ve ık etnik bir öz, bir temel halkı birleştirecek bir temel. Bu Tamamen kozmopolitliğe karşı. Şimdi Alman felsefesinde... Sonradan da milliyet tabii. Bu, e, tabii yani ulus devletin grup, kuruluşunda ulus devlet, da evet. e, ulusçu ideolojileri veriyor. Şimdi Almanya'da aydınlanma geleneğinden yararlanan, ondan etkilenen düşünürler var. Başta da Kant. Kant'ın kozmopolitliği. E, Hegel aydınlanmadan etkilenmiştir. Gerçi Prusya'nın ideoloğu olmuştur ama filozof olmuştur ama... E, Napolyon'u desteklemiştir ama aydınlanmanın ve Fransız Devriminin getirdiklerinden de çok etkilenmiştir. Heidegger öyle değil. Aydınlanmaya karşı rasyonelizme karşı teknoloji derken bir endüstrileşme, sanayileşme bir de rasyon, bilim ve rasyonle, rasyonelliğin hayata egemen olması. Bunlara bir de bir şey açığa çıkarma bunun kökeni de Grek dünyasında Yunanlılarda buluyor. Onun aslında Modernite eleştirisinin kökleri Heidegger'in metafi, batı metafiziğiyle hesaplaşması. Batı metafiziği üretim metafizidir diyor. Bir şey ancak üretilmişse vardır. Bir şeyin varlığı ancak üretilmişse el yordamıyla, elle ve araçlar kullanarak ortaya çıkarılmışsa onun varlığından söz edilebilir. Ve bunun kökünde Yunanlara kadar dayanır. Her ulusun, her halkın belirli bir ruh hali vardır. Kendine özgü bir ruh hali ve buna Tarihsel olarak buna iyi tepki verirlerse içinde bulundukları o ruh halini aşarlar. Ya da o ruh halini iyi bir biçime sokarlar. kendileri için olumlu bir gelecek çizerler kendileri. Yunanların yaygın olan ruh hali, Dinozos'cu kültürde de ifadesini bulmuş olan e, huşu, hayret içinde kalmak. Çünkü tanrılara çok yakındılar. Göğün ateşine çok yakındılar. Göğün ateşi onları yakacak kadar ona ya yakındılar diyor. Gözleri kamaştı. Evet de, de, Dinozoscu kültür. Ama bu kültüre öyle yanlış bir tepki verdiler. Apolloncu kültüre geçtiler. Her şeyi biçim vermeye, bir, bir, bir dünya, biçim vererek dünya yaratmaya çalıştılar. Burada bir aksaklık var. Şimdi diyor 1920. yılın başlarında özellikle 1930'larda Alman ulusu gelişen teknoloji karşısında bir kendine özgü bir ruh, bir ruh hali edindi. Bu da Yunanlar'da hayrete düşmüşlerdi, Almanlar dehşete düştüler diyor. Tanrıların kaybolduğu bir dünyada dehşete düşmüşlerdi. Bir de onun çok sık kullandığı bir tenim var. Sıkıntı, endişe, kaygı anlamlarına gelen angst. angst. Almanlar bu ruh halini aşabilmeleri için buna bir tepki vermeleri lazım. Bu üretimden, alet kullanarak yapılan bir şeyden başka bir üretim tarzına geçmeleri lazım Almanların diyor Heidegger. Şimdi burada üretim için üretim, üretim insanlar alet kullanarak her şeyi kolaylıkla yapmışlardır. Objeler ortaya çıkarmış, nesneler ortaya çıkarmışlar. Ama hem kullandıkları aletlere bağımlı olmuşlardır hem de bu aletler kullanarak ortaya çıkardıkları nesnelere bağımlı olmuşlardır. Şimdi i̇nsan bir köle gibi olmuştur diyor. Buraya, burada bakıyorsun insan yabancılaşmıştır, ruhu yoksullaşmıştır. Ee, bunlar yabancılaş Marx'ın yabancılaşmasının yakın şeyler söylüyor. İnsanın bireyi kitle toplum içerisinde otantik bir varoluşu olamaz insanın. Herkesdir o diyor. Birey herkesin içerisinde karışmış. Buraya kadar çok güzel hakikaten söylediler. Ama bundan sonra Almanlar yeni bir üretim tarzı bulmaları lazım. Yeniden bir örgütlenmeleri lazım. Almanlar için yeni bir dönem başlatmaları gerekir. Bunu kim başlatacak? Nasyonal sosyalizm bunun bir umut verebilir. Burada umut olarak görüyorum ben nasyonal sosyalizm diyor. Şimdi bireyi bu kadar yücelttiği sonra, herkes, herkes, herkes ya da hiç kimsedir. Evet. Kitle toplumunu küçümsüyorsun. Bireyin yok oluşundan, asimile oluşundan, bireyin ezilmesinden, silinmesinden yakınıyorsun. Bir yandan da nasyonel sosyalizmi kurtarıcı olarak görüyorsun. En tane... büyük kitle toplumunun en büyük oy... evet. manipüle edicisi olan, oynatıcısı olan bir evet. nasyonel sosyalizmi, nazilerden üstelik bir de... Top yani silah yeni bir üretimden de top dökülmesini anlıyor herhalde. Çelik. Dünyayı, bütün Almanya'yı <gülüyor> dökümhaneye dönüştürmüşler. Döküm, evet, evet. Bura, ama burada Ernst Jüker gibi mesela birisinden o dönemini çok iyi görmüştür. Hem işçi hem askerdir diyor. Yaptığı şey artık onun otantik e, üretime giriyor. Yani sanat eseri gibidir. Topları yaparken, işte savaşırken, giydiği üniformalar hepsi böyle. Savaşı esteti Brecht onu eleştirir zaten. Evet, estetize ...savaşıp estetize ediyor. etmek... ...böyle ihtişam kazandırmak... ...fütüristlerde de vardır bu... ...teknolojiyi yüceltmek... ...ama hangi teknoloji... Ne, ...ne amaçla kullanılan teknoloji... ...insanları öldürmek için kullanılan teknoloji... Evet, ee... ...şeyde de var... ...Heidegger onları o kadar çok şey görmüyor... ...yani eleştiriyor... ...ben en iyi ben kavradım Almanya'nın durumunu... Diyor. ...kurtuluş içinde... Ee... Objetsiz üretim yapan, objetsiz üretim dediği ya da otantik üretim dediği sanata yöneliyor. Sanat da geçmedi. Almanları yeni bir devreye, bu içinde bulundukları o teknolojinin yarattığı dehşet duygusundan kurtaracak yeni bir üretim gerekli Almanlara. Bu sanat olabilir, otantik üretim olabilir diyor. Burada burada dönüp Hölderling'i okuyor. Ama Hölderling'i felaket bir şekilde yanlış okumuştur. <gülüyor> Çünkü Hölderling <gülüyor> Fransız devriminden etkilenmiş. Jacobin Hölderling devrimci bir şey. Ama, ama onun farklı bir okuması var. Almanlar şimdi sıla hasreti çekiyorlar. Her şeyden uzaklaştılar. Köklerinden koptular. Şair onları sıla hasretinden kurtaracaktır. Yuvaya dönmüş mülerine salacaklar. İçinde bulundukları o dehşet duygusunu... Kutsal bir ızdıraba dönüştürecektir diyor. Kutsal ızdırap acı basit bir edilgence bir acı çekme değildir. Mücadele, acı çekme süreci içinde mücadele etmektir. Böylelikle o teknolojinin verdiği, o getirdiği o nihilizmi, o bütün olumsuz sonuçlardan kurtulacaktır. Burada şairin onlara bir şey söylemesi gerekir. Şair söyler, dil islihatçısıdır o, söyler. Evet. Ama dikkat edin diyor, söylemeyle kendini ifade etmek farklıdır diyor. İngilizler liberal kültürde kendini ifade etme diye bir şey vardır diyor. Şair kendi ifade etmez, söyler. Söylerdi. Çünkü o folko yönelik, topluluğa yönelik olarak söyler diyor. Evet, <gülüyor> valla çok yoğun bir şey. Heidegger üzerine konuşmak sonu gelmez bir şey. Bir müzik dinleyerek ara verelim, soluklanalım. Ronnie Lane ve Pete Townsend'den. Ani adlı şarkıyı dinliyoruz. Evet, Ronnie Lane ve Pete Townsend'ın en iyi dinledik. Ronnie Lane Small Faces grubundan, Pete de, malum The Who grubunun ön plandaki elemanı. İkisinin bir aradaki çalışmasından da böyle bir sada çıkıyor işte. Evet, Cuma Adlı Adamlar programındayız. 15 dakikası geçmiş olan programımızda Heidegger üzerinde biraz konuşmaya çalışıyoruz. Hani Turhanlı ile Deniz Ömer Madra. Elimizde de Paradigma yayıncılıktan yayımlanmış. Tuğla gibi bir kitap var. Michael E. Zimmerman'ın Heidegger Modernite ile Hesaplaşma Teknoloji, Politika Sanat başlığını, alt başlığını da taşıyan kitabı Türkçesi de Hüsamettin Arslan tarafından yapılmış, 2011'de yeni yayımlanmış, Nisan'da yayımlanmış Türkçesi bir kitap üzerinden. Heidegger'in hem moderniteye bakışını hem de kendi muhafazakar dünya içindeki yerini tekrar bir değerlendirmeye alıyoruz. Bunu zaten binlerce defa yapan dünyanın dört bir tarafında. ...düşünürler var... ...biz de onların arasına katılıp... ...bu muhabbete birazcık bir yerinden... girişelim dedik. Çok kolay bir şey de değil. Heidegger evet. hakkında karar vermek... ...çok zor bir... ...olumlu yönleri de çok. Evet. Yani, e, modern dünyanın... ...bir eleştirmeni... ...sert bir eleştirmeni aslında. Bir de... naturalist antropolojiye... ...karşı çıkıyor. Çıkış noktalarından... ...bir tanesi o... Yani insanın alet yapan bir hayvan olarak tanımlayan ve onun ayırt edici özelliği olarak tanımlıyor naturalist antropoloji. İnsan bu kadar çok zor koşullar altında var olabildiyse bu onun alet yapma ve aletleri kullanabilme yeteneğinden kaynaklanmıştır. Modern teknolojide ...bilimden yararlanarak çok sofistike aletler yapıyor. Yani bilime dayanarak tasarlıyor, dizayn ediyor aletleri. Ve insan o kadar akıllı ki hem bunların dizaynını yapıyor hem de bunları çok ustaca kullanıyor. Ve ustaca orada da kalmıyor. Devamlı yeni aletler yapabiliyor insan. İşte bu insanın hayatta kalabilme yeteneğini gösterir, gücünü gösterir. Aynı zamanda insanın çok doğadaki en zeki canlı olduğunu da gösterir diyor naturalist antropoloji. Heidegger'in buna itirazı var. İnsanın alet yapan hayvan olarak tanımlanması çok şey değil diyor. İtibar edilecek bir şey değil. Ben insanın belirleyici özel olarak görmüyorum onu diyor. Bir de insanın bu zeki olmasının tek başına bir, bir, bir kanıtı sayılamaz diyor. Yani bu bu sadece gerçeğin bir yönü şey yapabilir, yansıtabilir bize verebilir diyor. Peki onun söylediği ne? Onun eleştirisi daha şu, demin de söylemeye çalıştım. Yunanlılara dayanıyor. Yani aslında Platon'la birlikte başladığını söylüyor. Üretim metafizinin. Şimdi üretim metafizinin Platon'la ne ilgisi var dersen? Platon'un formlarının, daha sonra da Hristiyanlığın tanrı düşüncesinin böyle hep eze, ezeli bir şey. Yani hep var olan, ölümsüz, çok sağlam bir temele dayanan, bir özet dayanan bir açıklama getiriyorlar. Ve mağaradaki ve diğer felsefesinde de bir zanaatkar gibi düşündüğünü, tarifler verdi, tanımlar verdiğini söylüyor Platon'un. Heidegger'in dikkat ilgisini çeken... ...Sokrat öncesi felsefe. Yani üretim, metafizi, üretim metafiziğini... ...eleştirdiği aslında bütün metafizi... ...genel anlamda Batı'nın metafiziğini... ...eleştiriyor. Batı'da demin de... söylemi aktarmaya çalıştım. isim ee, Erman'dan... ...kalkarak... ...Yunanlardan itibaren Batı'da bir şeyin varlığını... ...kabul edebilmek için onun üretilmiş olması... ...ortaya konmuş ...oradan çıkmış olması gerekiyor. Aksi takdirde bir şeyin varlığını... tanımazlar Mesela şiir için... ...objesiz üretimdir diyor. Önemli olan da bu. Herhangi bir şey ortaya çıkmıyor. Ama bir dil... De, ...lingüistik de yenilenme... ...kültürel yenilenme... ...dirilme, canlanma... ...onu önerirken öncelikle dili... E, işte, e, ...öne sürüyor. Çünkü dil... ...bir araç değildir. Yani teknikte, Teknolojik olarak kullanılan araçlardan farklı... ...gündelik hayatta... ...ihtiyaçlarını dile getirmek için... ...ifade etmek için söylediğin dil... ...araç olabilir... Ama şairin dili öyle bir dil değil. Araç evet. bir dil değil. Folka yöneldiği, folka yön yön gösterirken, folkun ruhani rehberi olurken şair gündelik dili kullanmaz. Araç olan bir dil kullanmaz. Zaman ötesi bir dil kullanmak evet. zorunda tabii. O zaman çok mistik aslında burada evet. söylediği şeyler. Yani e, aşkın. Aşkın evet, transandantal evet. bir durum var. Yani hem zaman, hem mekan ötesi. Evet. Yani kozmik bir şey yani. Evet. Adeta Doğru. evet. evet. Şai, dil araç olmadığı için de e, insanlar dili e, kullanmazlar, e, dilde e, dilde yaşarlar diyor. Dil onlara sahip olur. Dil, dil onlara sahip olur. Dil önceden geliyor, insanlardan önce geliyor yani Haydager için. Tabii bu, e, burada doğru mu söyledi? Yani her yorum yanlış yorumdur Harald Bulum'un dediği gibi evet. bir düşünürün hele fayda e, Haydeger gibi bir düşünüründe tabii ki yanlış anlama hakkı fazlasıyla var. Yani e, fakat buradan çıktığı sonuç e, az, az önce de belirtmeye çalıştım. Ölderli milli ulusal şair falan gibi görmeye başlıyor. Alman romantizminde de öyle bir şey var. Yani Naziler'e e, e, Malzemek sağlayacak bir şairler, yazarlar çok, düşünürler de çok. Almanya'nın şöyle bir şeyi var aslında. Ulus olma süreci geç olmuş. Musun biz döneme yansın. Evet prensiplerin bir yere yayılmış. Evet. Ve o dönem boyunca da hep ulusçu ideolojiler işlenmiş Alman halkına. E ulusçu olabilmen için evrenselciliğe karşı olman gerekir öncelikle. Yani evrenselciliği... Ev Aydınlanmanın evrenselciliği ne kadar kötülersen o kadar etkili bir ulusçu propaganda yapmış olursun. Almanlar da bunu yapmışlar Alman düşünür Hepsinde var yani Fikre'de de var. Bütün Alman romantiklerinin çoğunda var. İşte bunlar daha sonra da Nazilerin çok yetki, yetenekli düşünürleri, entelektüelleri pek yok. Ama propagandalarında gerçekten romantik bir kullanmışlar. Evet. Heidegger sıradan bir şey değil, propagandist falan değil, bir, çok önemli bir düşünüyor, karmaşık düşünce dünyası olan birisi. O, o da romantik yazında, romantik edebiyatta kendisini dediğim gibi şey buluyor, e, e, kaynak buluyor. Bir de Almanya'nın şöyle bir şeyi var, yani sanayileşme, endüstrileşme, geç başlıyor ama çok hızlı ilerliyor. 1920'lere geldiğinde çelik üretimi falan İngiltere'dekinden fazla Almanya'da, Avrupa'da en fazla. Yani hızlı sanayileşmenin çok demografik sonuçları da hızlı oluyor. 1920'lerde artık Alman nüfusunun büyük bir çoğunluğu doğduğu yerde yaşamıyor, şehirlere göç ediyorlar ve şehirlerde yoksul, işsizler de var, işçiler de var. Çok hızlı gelişen bir iş hareketi de var Almanya'da ve Almanya'da orta sınıflar ancak liberal görüşleri savunuyorlar. Yani o şeyler reaksiyoner dediğimiz düşünürler, Şöyle de var, Haydargerde de var. Ne Manchester okulu, ne de Bolşevikler diyor. Yani ne kapitalizmi, ne de şey sosyalizmi. Hatta üretimde, üretim araçlarının sahip değiştirmesi falan... ...üretimin de, daha iyi olması anlamına gelmez diyor. Daha farklı bir üretimin örgütlenmesi. Nazilerin yapacaklarınız. Evet. Üretim örgütlenmesi. Yani işçiyi sanatkar haline, işçi e, sanatkar haline getirmek. Fabrikada sanat eseri yaratmak. Yünker'den etkilenerek söylediği şeyler. E, ama bunlar hepsi tabii yanlış yanlıştır. Nazilerin e, öyle bir şey, amaçları yok. Bir ortak noktaları e, Örgütle emeğe karşılar insanlar. İşçi sınıfın hızlı gelişmesi Almanya'da biliyorsun 1915 ile 23 yılları arasında Sovyet devrimini destekleyecek tek devrim Avrupa'da Almanya'dan geleceği düşünülüyor. Evet, Çok kesinlikle. da güçlü hakikaten evet. Spartakistler, sosyal demokratlar. Evet şimdi onu söyleyecektim yani Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in evet. başını çektiği müthiş kuvvetli bir hareket var yani işçi hareketi, emekçi hareketi. Üstelik teorisi de evet. sağlam. Evet. Sosyal demokratlar da şey, o, parlamentoya giriyorlar. Weimar anayasasının evet. yapıldığı yani ço çoğulcu bir e, yönetim şey liberal bir dönem e, başlıyor. Ama 1919 ile 1933 yılları arasında Anayasası yapıldığı ve Hitler'in e, iktidara geldiği dönem arasında. Ama Alman halkı Hitler'i seçiyor. Şimdi bu kadar demin söyleyeyim ulusçu pro Propagandanın geniş bir zamana yayılmış olmasını Alman halkı biraz içselleştirmiş aslında. Etkisi var orta sınıflarda, alt orta sınıflarda. Bir enflasyon var, varlıklarını, birikimlerini kaybeden bir sınıflar. Bu sınıflar çok korkaklar, korkarlar ve bu tepkileri de çok şeydir, reaksiyonları da tutucudur. İşçi sınıfının iktihara gelmesinden, Bolşevik isminin yani Almanya yayılmasından korkuyorlar ve Hitler'i kurtacı olarak görüyorlar. Yani Alman halkının seçime geliyor, darbe yapmıyor Hitler. ...böyle bir şey de... ...darbe yani. deniyor ama... ...darbe deniyor ama sandıktan çıkıyor... ...hayır, yani. hayır deneme olarak... Evet. ...bir darbe girişini ha, evet, yapıyor... Evet. <gülüyor> o, o, ...olmayınca seçim... Ama yani şey, evet. e, ...bir ahane darbesi... ...başarısı... yönetimine son veren Hitler'in seçilmesi... Tabii, yani tabii. Şey. bir ...tutucu bir yönü var... Alman, yani ...o düşünce Alman halkı arasında... ...yaygın bir şekilde... ...kök salıyor? Çok da tutuyor, böyle Heidegger çapında, onun kalibresinde olmamakla birlikte pek çok da düşünür bu düşünceleri ifade ediyorlar. Yani reaksiyonel düşünceleri, Hitler'in işine yarayacak, Hitler'i destekleyecek düşünürleri. Napolyon savaşlarından beri de, yani Fichte'nin mesela çok ateşli nutukları vardır. Ulusal birliğe çağıran, Herder'in, Fichte'nin, Fransız devriminin düşüncelerini, benimsemiş olanlar dahi sonra Napolyon savaşları sırasında ulusçu bir ideoloji benimsiyorlar. Evet. Geçiş kolaylıkla olabiliyor. Bir ara daha verelim. Ve şimdi Mazi Star'dan Still Cold adlı şarkıyı dinleyerek devam edelim. Still Cold hala soğuk buz gibi. Merziy Star'dan dinlediğimiz bir şarkıydı bu ve Açık Radyo'dasınız 94.9 Açık ve onun Cuma'da Adamlar adlı programında Halil Turhanlı ile Ömer Madrebendiniz. Haydi gel üzerine konuşmaya çalışıyoruz uzunca bir zamandır. Haydi gel üzerinde dur durmamıştık bu programda daha önce yer alan önemli düşünürlerinden biri dünyanın ve şimdi elimizde buna dayanak yaptığımız bu sohbetlere Paradigma yayınlarından yeni yayınlanmış Nisan 2011'de yayınlanmış Michael E. Zimmerman tarafından kaleme alınmış Heidegger Modernite ile Hesaplaşma Teknoloji, Politika, Sanat kitabı var Türkçesi de Hüsamettin Arslan Evet, devam edersek. Heidegger'in modernite eleştirisinin başlangıçta radikal olduğunu ve pek çok soldan da düşünülüğü cezbetini Zimerman'da kabul ediyor. Kendisi de bunlardan bir tanesi ama daha sonra reaksiyoner düşünceleri de, nasyonel nasyonal destek veren düşünceleri de siyasi düşünceleri de modernite eleştirisi arasında da bir bağ kurdu kuruyor. Onun bir devamı, bir sürekliliği bulunduğunu söylüyor. E, kitabı bu çok hacimli bir kitap hakikaten. E, ya ...bayağı okuması var, yani pek çok kaynaktan da yararlanmış... ...Heidegger'in birinci elden okumaların dışında... E, ...haklı olduğu noktalarda var... ...yani Heidegger gerçekten kim yerdi... ...diğer reaksiyoner düşünürlerle... ...aynı terminolojiyi kullanmış... ...aynı sözcükleri kullanmış... ...ama ondan sıradan bir düşünür olmadığını da kabul etmek lazım... ...en tutucu anında dahi... ...Heidegger, Heidegger farklı kılan özellikler de var... E, Şimdi Yunanlılardan başlattığın metafizi, üretim metafizini söylemiştik. Burada üretim metafizi aslında meta, modernite eleştirisiyle modern metafizik hesaplaşıyor. Heidegger, Almanya'nın köklerine dönmesi, o teknolojinin getirdiği, yol açtığı, dehşet duygusu karşısında Almanya'nın ulus olarak değerlerine dönmesi... Ulus ruhunu tekrar kazanması, e, folkgaşt, aslında böyle bir ruh yok. Yani evet. ulusların ruhu da yok. E, bir, bir birlik onları bir yere bir araya getiren değerlerin e, tekrar kazanılması, canlandırılmasından söz ediyorlar. Reaksiyonerler bu arada da hayda Çünkü uluslar hayali cemaatler. Yani onları birlikte. Araya... tamamen Mitler, evet, bir tarihte yani. Tarih, mitler yani. oluştuğumuz evet. tarihi. Onları bir araya tutacak mitler. Onların da e, zaten sanal yani. Şile <gülüyor> gel galiba Alman romantiklerinden. E, o, siz diyorum mitleri, bu sagaları, o destanları e, barbarlık gibi zannetmeyin. Onlar birliği sağ, sağlayacak şeylerdir aslında diyor. Roma, işte Alman romantiklerin o şey var. Bu o mitlere. E, o geçmişe romantik, idealize edici bir bakışları var. Ama yani bir birlik yoksa da dediğimiz gibi birlik meydana getirecek, bütünleştirecek bir, bir tarih, ortak tarih yoksa da yaratılıyor. Yani mitlerle de yaratılıyor. Ama Heidegger hem geriye dön bu dönüşü sağlayacak olan da az önce söylediğim gibi diğerlerinden farklı olarak şiiri, sanatı öngörüyor. Yani yeni bir üretime ihtiyacı var Almanya'nın aşması için diyor. Yeni bir üretim tarzına ihtiyacı var. Hem bu Bolşefiklerin e, kamulaştırılmış e, üretim araçlarından farklı olacak. Hem de Manchester okulunun yaydığı o liberal anlayıştan atomize olan birey kendi menfaatleri için mücadele eden, ekonomik olarak mücadele eden bireyden farklı olacak diyor. Bu, nasyonel sosyalistler işçinin emeğini sanat formuna dönüştürebilirler diyor. Fabrikalar biraz sanat şeyi gibi olacak, merkezi gibi olacak. Bu, hmm. Tabii ki Hitler'in böyle bir şey var, amacı var. Hiçbir amacı yok. Burada biraz naiflik de var aslında. Evet, böyle bir şeyi yani bunu görmek ıı, böyle, birazın kabul e, görmüş, bunu da anlamak kolay değil yani. Evet, yani az önce özetlemeye çalıştım o bireyin otantik varoluşunu kaybetmiş olmasından yakınan bir düşünürün, nasyonal sosyalizmin böyle. O, halk olarak, ulus olarak Almanları kurtarıcı görmesi ve ulusu bu kadar yüceltmesi, metafizik bir temelde kavraması anlaşılır şey değil. Ama bunu sadece şey, rektör olmak için yaptığı da fazlasıyla basit bir açıklama. Evet, tabii görüyorum. canım çok basit yani, olur ama yani zaten şimdi benzetmek gibi olmasın ama işte bu güneş dil teorileriyle, Türk, e, tabii, tabii, Türk tabii. tarih teziyle de işte tek bir böyle bir fiktif, millet mitosu yaratmak bu da Türkiye'de de 1919'dan sonra 23'ten sonra da gerçekleştirilen çabalar var böyle tarih. Her ulus devlet, her de, her ulus devlet bu tür, bunu mitler var. Yani evet. gerçekle hiç ilişkisi olmayan, bilimsellikle de ilgisi sözde bilimsel. Evet. Ama yani sıfır Türk, ilgisi aslında. Tarih kitaplarındaki falan tezler bugün Artık bilgi, biliyoruz ki çok şey saçma sapan şeyler. Yani demin senin söylediğin güneş dil teorisi bunlardan bir tanesi. Heidegger şöyle bir şey var. Naifliğin şuradan sorucuna yani naif olabileceğini düşünüyorsun. Benzer bir tavır Ezra Pant'ta var. Hı hı. Ezra Pant Mussolini ile gidip konuşuyor. Ona çok kendi şiirlerinden şiirlerini veriyor örnek olarak. Bir, ...müzikten bahsediyor... ...pek çok şeyden bahsediyor... ...o da onu kurtarıcı olarak görüyor Musalini'yi... ...şiirlerini böyle bir sonraki konuşma... ...karşılaşmasında, buluşmasında okuduğu... ...anlıyor ki Musalini şiirlerini falan... ...dizesini okumamış... Yani daha ...bir önemli. para teorisi var... ...ondan söz açıyor Musalini'yi... ...ama buna inanıyor... ...yani inan Musalini'nin... ...entelektüel bir kapasitesi olduğuna inanıyor... Ee, ...bir kurtarıcı olarak inanıyor... Ya belki de böyle bir kapasitesi de belki vardır şimdi görünmüyor. Evet. Ama yani onunla uğraşacak bir durumda olmadığı da apaçık ortada. Adamın politik ve büyük kudret evet. hırsları, açgözlüğü o yönde gelişen bir adam. Onu görmemek imkansız Hı. gibi geliyor insanlara. Bitlerde biraz daha da az Mussolini'den. Mussolini bir sosyalist bir geçmişi var. Evet. <gülüyor> Ama söylemleriyle de sosyelde de benziyorlar. Yani. Bütün halkın e, ilgisini çekebilecek, oyunu alabilecek, desteğini kazanmak için böyle bir propagandaları var. Ve tabii çok önemli de bir şeyden, e, mağduriyetten de evet. e, kalkıyor. O çok önemli bir nokta tabii. Bütün evet. e, senin de biraz önce sözünü ettiğin işte Almanya halkı yerlerde sürünüyor yani. Evet. En ...yüksek derecede on enflasyon... ...ve bu Versay Antlaşması dayatılmış... ...yani yok edilmiş bir ülke... ...insanlar paramparça edilmiş... ...korkunç enflasyon ve... ...feci şartlar... ...yoksulluk, işsizlik, enflasyon... final e onlara da bir çare... ...olarak çıkıyor mesela... ...İtalya'da da benzeri evet, evet. şeyler var aslında... Yani onlara karşı bir cevap olarak o zaman tabi sosyalist olduğu izlenimi verecek bir takım söylemleri de ikisinin de dilinde. Evet. Gayet popülist söylemler de var. Üstelik Hitler'e ilaveten bir de ressamlığı da var. Evet. <gülüyor> Sanatsa evet. Haydekir'in merak etmeyin. düşkün mü oluyor? Yani? <gülüyor> evet. Kimisi de darbe yaptıktan sonra. Nasıl? Evet. Şimdi hayde gelin. Diğer o reaksiyonelleri eleştiriyor yani kendisini biraz daha fazla daha iyi kavradığını düşünüyor Almanya'nın durumunu. Ee, Hitler öyle bir iş, işçi devriminden söz ediyor. İşçi, Hitler gelecek, e, sosyalistler bir devrim yapacaklar. Bu işçi devrimi. İşçi sanatçıya dönüştüreceğiz. Evet. Yani işçi ve e, işçi ve asker. E, bu yünlerde e, öyle e, insanla damgasını vuracak olan onu çok idealize ediyor çok estetize ediyor Ayda de tarihe yön verecek Alman halkını kötü yazgısından kurtaracak olan bu işçi ve şey e, işçi sanatçı sanatçıya dönüşecek olan işçi ahitlerini yapacağı e, işçi devrimi bu e, gerçekten de bir, bir, büyük bir metafizik güç görüyor şeyde güçün destekleyici taşıyıcısı olarak görüyor işçi sanatçıyı burada yeni bir dönemin başlatacağını da söylüyor o kadar güveniyor Hitler'e post metafizik dönem başlayacak Avrupa'da bunun başında Almanlar çekecekler Almanlar yeni çağın mimarları olarak görüyor Alman ulusunu Bunlar bu, o çok radikal başlayan teknoloji eleştirisi işte buralarda çok tehlikeli yani yeni bir çağ e, mimarı yeni bir Avrupa'nın mimarları evet elinde meşaleyle evet. bir şey tasavvur ediyorsun böyle bütün e, sınırları metafizik a, evet sınır. sınırları aşıp her yeri işgal eden Fransa'ya Paris'e giren Polonya'ya giren Hitler böyle düşünceler var arkasında evet yani. Yani çok Alman önemli halkına benimsiyor bunu Heidegger dinlemiyorlardı belki Heidegger okumuyorlardı Heidegger zaten okumamaktan yakınıyor 1900lerin başında hiç Nietzsche okusalar da Alman gençleri daha anlasalardı onun daha farklı olurdu Almanya'nın kaderi diyor Birinci Dünya Savaşı için. Kendisinin de okumamasından pek fazla dikkate alınmamasından yakınıyor. Ama böyle bir yakınma pek çok kişi de var. Hitler Nazilerle ilişkisi çok daha kuvvetli olan Karl Schmitt'te de var. Evet, o yani da yeterince kendisi almışım Evet. ...Nazilerin hukukçusu... Evet. ...Nürnberg mahkemelerinde de şey yapılıyor... Ya, ...sorgulanıyor mesela... ...ama mahkemeye çıkarılmıyor... ...ama onun... Weimar dönemine son veren yasalar... ...onun çıkardığı yasalar... ...onların hepsinde de hazırlayan... ...o karşı... mimar o, o Ama yani... ...buna rağmen, bütün bunlara rağmen de... ...yeterince anlaşılamamaktan... ...Nazilerin kendisine ödüllendirmemesinden de yakınıyor aslında... ...böyle bir şey de var... ...onda bir hırs var... Evet. fakat şunu da söylemek lazım demin yani Alman ulusuna fazla ulusçu mudur dedi, uluslu şu düşünceleri o, uluslaşma sürecinin uzamasından ötürü içselleştirmiş olduklarını söylemek Orada dikkatli olmak lazım. Yani ulusların böyle bir şeyleri var mıdır? Her, her Bütün uluslarda bir milliyetçilik var. Yani, ulusçuluk ulusdan edebilmek için bir ulusçu ideolojinin olması lazım. Şimdi e, Franz Neumann e, Nürnberg mahkemelerinin iddianamelerini hazırlayan hukukçulardan bir tanesi. Yani Weimar döneminin önemli iş hukukçularından birisi. Sosyal Demokrat Parti'nin hukuk danışmanı. Daha sonra Amerika'ya gidiyor ve Nürnberg Mahkemesi'nin rapor onun raporlarıyla iddiaları hazırlanıyor. Orada antisemitizmin Almanlara özgü olmadığına dair bir, bir, uzun bir açıklaması var ve çok şey oluyor. Tepki duyuyor. Du du du du yani Yahudilerden tepki evet. alıyor. Ama, bunu da söylemek istediği tabi antisemitizmin Almanlarla sınırlı olmamadığı bütün Avrupa'yla sınırlı oldu. Ve Nürnberg 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da antisemitizmi bastırmanın, o yargılaymakla bastırmanın çok mümkün olmadığını söylemek istiyor aslında. Zannedildiğinden çok daha yaygın, çok daha köklü Avrupa'nın kültüründe olduğunu da söylemek istiyor. Yani milliyetçilik sadece Almanlarla sınırlı değil, onu da belirtmek lazım. Şüphesiz bütün Avrupa'yı hatta evet. dünyanın da önemli yerlerini kapsayan bir olay yani. Evet. Sadece bir parça daha çalalım. Evet çalalım. Şimdi çalacağımız David Crosby'den Too Young to Die. spent youth Seems more worthwhile every single day Cruising van nines and acting so uncouth All the joys of running away There was no speed limit on the Nevada state line Yeah, it was red wine on those top-down nights Just you and me, my old roller skates Common sense to know our ride Sweet old racing car of mine Roaring down that broken line I've never been so much alive too fast for comfort too low to fly too young A man can't love a material thing With aluminum skin And a cast iron soul But they never heard your Engine sing I does peace Losing control Sticky finger Turn up with catastrophe Doing everything that's not a Life didn't come with a warranty You're coming me Sweet old racing car Too Young to Die, Ölmek için Çok Genç, David Crosby'den dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. Programımız Cuma'nın Adamlar Açık Radyo'dasınız ve Heidegger üzerinde bir şeyler konuşmaya, tartışmaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Salih Turhanlı ile ben deyiz. Ömer Madre, evet. Zamanımız da bitmek üzere. Birkaç şey daha ekleyelim ve noktalamış olmuyoruz aslında. Sadece e, kısmen değmiş oluyoruz ve ...büyük bir ihtimalle döneceğiz haydi. Evet. Bitecek gibi bir konu da değil. Şimdi şarkıdan önce... ...anons etmeden önce sen de söyledin... ...Almanya'nın birinci dünya... Sava ...iki dü savaş arasındaki Almanya'nın çok felaket... ...bir sefalet içinde olduğunu... ...yerlerde sürünüyor dedin hakikaten. Ve aşağılanma da var. Evet, bir tabi, de orada tabi, çok önemli... ...haysiyet, haysiyet meselesi de çok önemli. Hı. Yani büyük bir... Savaş tazminatı. Evet ve bayağı... ...haysiyet de bu gibi yerlerde çok önemli bir... E Temel teşkil ediyor tabii. Hı hı. Meşruiyet kazandırıyor yani bu itler falan gibi insanların da ortaya çıkmasında ve başı çekmesinde bir arka plan şeyi var tabii. Evet. Fakat şöyle bir şey geldi şimdi aklıma. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanlarla e, anlaşmaya zorlarken onlardan savaş tazminatı alıyorlar. O zaman genç, çok genç bir iktisatçı olarak İngiliz hükümetinin danışmanı e, Keynes. Keynes evet programda değinmiştik. Bu kadar çok yüklenmeyelim onlara. Tabii. İkinci bir savaş çıkar sonra diyor Keynes. Altında kalırsınız yani, diyor. Çok e, öngörmüş o teknik e, olarak. Avrupa ikinci bir savaşa yaşayacak. Diyor. Bu kadar büyük savaş tazminatı almaya zorlarsak Almanları, ekonomileri çok kötü, bu savaşın bir nedeni, savaş çıkabilir diyor. İki savaş arasında gerçekten de alt savaşı istiyor. İkinci bir savaşı istiyor. Yani çok fazla körüklemene gerek yok ama entelektüeller de tabii yangının üzerine şeyle gidiyorlar. Benzin döküyorlar. Evet, tabiri caizse yaygın bir savaş özlemi var Alman halkında. O kendi ezilmişlik olmaktan ötürü bir kez daha göstermek kendini ve sık sık politik gerginlikler iç düşman yaratma şeyi Dostlar, içte düşman yaratmak, dost ve düşman ayrımı yapmak, Carl Schmitt'in en büyük şeyi de odur. Karar veren birisi olması lazım yani. Hukuk, anayasa normlarının ötesi, üstünde de, o bir de bir karar veren birisi. Evet. da gelişi işte, onu hazırlıyor zaten. Burada ama sadece Carl Schmitt değil, neokantçılar da birçok üniversitelerde kürsü sahibi olan neokantçı filozoflar, düşünürler de, felsefeciler de savaşı körüklüyorlar. Evet. Mesela, yani Kant'ın düşüncelerini <gülüyor> e, Almanya'nın hal politik durumuna uygulayalım diyorlar böyle bir projenin içerisindeler. Ve, bir de, o Hönschünker mesela Alman halkının bir düşün yazardır ama sadece bir yazar değil ancak ben düşünürdür de Alman halkının dayanışması mı sın bu savaş diyor bir, bir sonraki savaş. ...yakındaki savaş. Nasıl dayanışabileceğimizi... ...gösterebilirim ona. Çelik... gibi yani kuvvetlenerek çıkacağız savaştan. Evet. Ee, kola, kola, omuz omuza. Evet. evet. Bütün... ...bu reaksiyonel düşünceler... ...savaşın yani zaten... O, çok... Ön, ...büyük bir öngörüsü var... Keynes'in söylediği yeni bir savaşın nedeni olabilir o ekonomik çöküntü. Bunun da üzerine giderken gider, reaksiyonel düşünürler gerçekten savaş e, geliyor. Ayda Ger'de bunların arasında yer alıyor. Yani büyük bir e, büyük ölçüde çünkü dili biraz dili büyük ölçüde onlara benzediğini söylüyor Zimerman. Evet çok daha devam yani edebiliriz, edebiliriz. edebiliriz. Bir de... Heidegger tabii diğerlerinden farklı olduğunu söylemiştik. Heidegger şiir, şiir ruh rehberi olarak özellikle Hölderlin'i diyor e, felsefe yapmak eve dönüşmektir. Yani sıla hasreti çekmektir diyor şeyde. E, Heidegger filozoflardan çok artık bunu da bunu söyleyecek olan şairdir. Şairin söylemesiyle yu, ev yuvasına döndürebilir Alman halkını diyor. Folk bir başlangıç yapacaksa bu başlangıçta bir yol haritasını çizecek olan onlara dil islahatçısı olarak şairdir. Dilini de kaybetmiştir Alman halkı. Yani ...Latince mesela... ...Alman halkı örnek bilinen alacaksa... ...Kreklerdir, Yunanlılardır. <gülüyor> Alman halkının yozlaşması... ...evet üretim Krekler'de başlayan... ...Apolloncu eğilimle başlayan... E, ...her şeyi biçim verme tutkusuyla... ...üretme tutkusuyla başlayan... ...üretim metafizidir ama... Roma, ...Romalı'nın da çok büyük etkisi vardır... ...Almanların yozlaşmasının, yani Latince'nin... ...Almanya'ya girmesinin. <gülüyor> Peki ben de bitirirken bir şey de sormak istiyorum. Yani günümüzde bugün... <gülüyor> Martin Heidegger'in bir e, önemi, düşünür olarak e, günümüzde 21. yüzyıla e, nasıl e, özetlenebilir dersek moderniteye karşı bu e, getirdiği eleştirinin temelli mi esas Aa, iki, olarak? İki Heidegger var bence. Bizim Erman'ın söylediği, bir, bizim de bu programda tutucu çehresiyle Heidegger var. Bir de soldan okunan bir Heidegger var yani teknoloji eleştirisini bir ama o soldan eleştiri Heidegger'in bir yönünü görmezlikten geliyor gibi geliyor. Yani evet. Yani onun talebesi olan eee Marcuse Evet. Marcuse bir dönem Heidegger'i unutuyor. Siliyor defterden. Evet ama evet. Heidegger yazdıkların içerisinde Heidegger'in düşünceleri var ama Heidegger'in adı geçmiyor. Evet yani tek boyutlu insan mesela evet. Heidegger'in Marx, yeti... oldu, Marx kadar, olduğu kadar Heidegger'in evet. var onun için. Çok evet. doğru söyledi. Değil çok, mi? Çok evet. Doğru yani söyledi. öyle bir yabancı Ama Heidegger'in adı yok orada. Evet. Nazilerle onun iş birliğinden Heidegger'in itibarsızlaşmasından sonra, savaş evet. sonrasında. Evet. Burada Heidegger'in de bir suskunluğu var. Uzun süre konuşmuyor savaşla. Savaş 1930'lardaki tavrından ötürü. Şeyde de Carl Schmitt de var. Suskunluğun gücüne güveniyorum diyor. Suskunluğun bana verdiği bir güce güveniyorum ben diyor. Nürnberg mahkemelerine çıkarılmadan önce sorgulanıyor suçlu, ama yargılanmıyor. Kütüphanesine girmesi yasaklanıyor. Yani kitaplarına ev konuluyor. Evet, bu da çok saçma sapan bir şey. Tabii tarzım. o da çok adil. Bir, <gülüyor> Nürnberg duruşmaları çok adil değil. Evet. Peki burada bitiriyoruz. Warren Zeven'la bitirelim. Dirty Life and Times adlı parçasıyla. Hepinize günaydın. Someday Some days I feel like my shadow's casting me Some days the sun don't, don't shine Oh, shine Sometimes Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Katkılarından dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun